1344 numaralı konu, Abdullah bin Abbas'ın rağbeti. evet, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Resulullah vefat ettiği zaman bir arkadaşıma, gelde eşabın eşhabın çoğu hayattayken, onlardan Hazreti Peygamber'in hadislerini soralım, dedim, adam, sana hayret, ey Abbas'ın oğlu, sen zannediyor musun ki, sahabilerin içinde şöyle şöyle zatlar olduğu halde, halk sana muhtaç olacaktır, dedi, bunun üzerine onu terk ettim, kendim, sahabiden sormaya başladım, eğer bir kişiden benim kulağıma bir hadis gelirse, onun kapısına varıyordum, o uykuda olduğu zaman saatlerce kapısında beklerdim, yüzüm gözüm rüzgardan toz toprak içinde kalıyordu, sonunda o sahabi evden çıkınca, beni görerek, ey Resulullah'ın amca zadesi, seni buraya getiren nedir, niçin bana haber göndermedin, ben sana gelirdim, diyordu, ben de, hayır, ben gelmeye muhtacım, diyerek ondan hadis dinliyordum, fakat çektiğim bu zorluklar boşa gitmedi, öyle bir gün geldi ki, halk benim etrafımda toplanıp bana danışmaya başladılar, o arkadaş beni gördükçe, bu genç benden daha akıllı çıktı, diyordu.